Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 32. bab Zikattan ne miktar ve ne kadar ve sadakadan ne miktar verilir? Bir zikatsız zikatlık koyunu tamamen bir fakire veren kimsenin hükmü nedir? Ümmü Atiye Musayde el Ensaliye radiyallahu anh şöyle demiştir Ensariye, Nusaybe'ye yani bana zekat malından bir koyun göndermişti. Bu sırada peygamber gelip yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sordu. Ayşe dedi ki benim yanında bir şey yoktur. Yalnız Nusaybe'nin şu zekat koyunundan bana gönderdiği bir parça et vardır dedim. Peygamber hadi getir zekat yerine ulaşmıştır buyurdu. 33 gümüşün zekatı baba Yahya İbni Umar şöyle demiştir. Ben Ebu Said Eyl-i işittim. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En aşağı üçer yaşında beş deveden aşağısında zekat yoktur. Beş ukiyeden de yani iki yüz dirhemden az miktarda gümüşte zekat yoktur. Beş vesk miktarı altındaki kurma, üzüm ve hububat nasullerinde de zekat yoktur. Ebu Said radıyallahu anh, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadise işittim demiştir. 34. Zekatte az, yani masla tayin edilmiş olanın kıymetinde bir meta verilmesi bağlı. Ve Tavuz dedi ki, Muaz ibn Cebel radiyallahu anh, Yemen ahalesele, bana zekatta elbise, hamisi yahut denilen menaları arpa ve darı yerine zekat olarak getirin. Bu size daha kolay ve peygamberin Medine'deki sahabileri için daha hayırlı ve daha yararlıdır. dedi. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halide gelince o zırhlarını silah ve binek gibi halk ve gelişlerini Allah yolunda kullanmaya hazırlayıp haps yani vahfetmiştir buyurdu yine peygamber farz olan zekatı farz olmayandan ayırmaksızın ey kadınlar Siz de böyle ziynet eşyalarınız cinsinden olsa da sadaka veriniz buyurdu bu emir üzerine kadın tarifesi küpelerini sihat denilen altınsız gümüşsüz gerdanlıklarını atmaya başladılar peygamber harcama yeri itibariyle altın ve e diğer metalardan ayrı bir hususiyet vermemiştir. Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle tahtis etmiştir. Ebu Bekir Es-Sıddır radıyallahu anh Enes İbn Malik'e zekat amiri tayin ettiğinde Allah'ın kendi Resulüne alınmasını emrettiği miktarları açıklayan bir mektup yazmıştır ki şunlar o mektuptandır. Kim zekatı bir yaşını doldurmuş bir dişi deveye ulaşırsa, kimin zekatı bir yaşını doldurmuş bir dişi deveye ulaşırsa ve mal sahibinin yanında bu sıfatta deve bulunmaz da yanında iki yaşında bir deve dişi deve bulunursa, mal sahibinden zekat olarak bu hayvan kabul edilir de. Zekat tahsildarı yaş farkının telafi için mal sahibine ya 20 dirhem yahut iki koyun verir. Mal sahibi yanında 1 yaşında bir dişi deve bulunmaz da 2 yaşında erkek deve bulunursa bu da o kimseden zekat olarak kabul edilir. Fakat fark olarak bir şey verilmez. Bize İsmail İbni Ulay'ya Eyyub Es-Satiyanı'dan tahsis etti. Ata İbni Ebi Rabah şöyle demiştir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah üzerine şahadet ederim ki o elbette ve muhakkak bayram Namazın hutbeden önce kıldırmıştır. Sonra kendisini e, kadınlara hutbesini işittiremediğini düşündü de yanında Bilal eteğini yayılmış olduğu halde kadınların yanına geldi. Onlara vaaz etti ve sadaka verimlerini emreyledi. Bu emir üzerine kadın tarifesi artık halka yerdanlık ne varsa birilerinin eteği içine atmaya başladılar. Ravi Eyüp elini ve kulağına ve boğazına işaret edip bunlarda bulunan küpe halka yerdanlık kastettiğini söylemiştir. 35. beşinci Ayrı ayrı bulunan zekat bir araya toplanmaz. toplu olanların da arası ayrılmaz. Ve Salim'den, o babası İbni Ömer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu başlığın altında benzeri hadis zikredilir. Enes İbni Malik şöyle tahdis etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'ın takdir buyurduğu zekat miktarına ait Enes İbni Malik'te yazdığı mektupta zekat artar veya eksilir endişesiyle ayrı ayrı bulunan zekat manları bir araya toplanmaz. Toplu bulunanların da arası ayrılmaz diye yazmıştır. 36. Bat Karışık iki sürüden oluşan ortaklı bir sürünen zekat hususunda bu karışık sürünen iki sahibi kendi aralarında abadık gereğince birbirlerine müracaat ederler. Taus İbni Keysen Ata İbni Ebi Rebaht'a iki ortaktan her biri ortaklı maldaki hisselerini bilebilir ve ayrıca bilirse zekat hususunda bu ortakların malları can olunmaz demişlerdir. Sufyan Esseli de iki ortaktan birisinin 40, öbürsünün de 40 koyunu tamam olmadıkça zekat vacip olmaz demiştir. Enes radiyallahu şöyle tahtis etmiştir. Ebubekir Bekir, Resulullah'ın takdir buyurduğu zekat miktarına dair Enes'e şunu yazmıştır. Herhangi iki karışık sürüde oluşan ortaklı bir sürü zekatı hususunda bu karışık sürüden iki sahibi kendi aralarında adalet gelince birbirlerine müracaat ederler. 37. Devi Zekatı Babı Bu Devi Zekatı hadisi Ebu Bekir, Ebu Zer, Ebu Hureyre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde işitmişler, etmişlerdir. Ebu Said el-Hudri radiyallaha şöyle demiştir. Bir Arabi Resulullah'a Resulullah hicretten sordu. Ve hicret edeyim mi dedi. Resulullah sana yazık. Hicret etme. Çünkü hicret işi çok çetindir. Senin deve nöyünden zekatını vermekte olduğun malın var mıdır? Buyurdu. Arabi evet vardır diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse sen denizlerin ötesinde bulunsan da çalış. Çünkü Allah senin çalışmandan hiçbir şeyi asla terk etmeyecektir. Buyurdu. 30 setir Yanındaki devrenin zekatı bin tur mehabe ulaşan fakat yanında bin tur mehak bulunmayan kimse bağlı. Enes radiyallahu anh şöyle tahsis etmiştir. Ebu Bekir radiyallahu anh, Enes ibni Malik'e Allah'ın kendi Rasulüne emretmiş olduğu zekat farigası miktarlarını şöyle yazdı. Kim ki yanında bulunan devrenin sayısı, sayısı bir, ceza zekatı nisabına ulaşır demeleri arasında cezae bulunmaz ve hıkka bulunursa, zekat amini tarafından o kimseden hıkka kabul edilir. Mal sahibi bu hıkka ile birlikte nufsanlı telafi için zekat memuruna iki koyun vermek mal sahibi için kolay olursa ya da iki koyun verir yahut da 20 dirhem gümüş verir bir kimsenin malik olduğu develeri bir hıkka zekat misabına ulaşır, develeri arasında hıkka bulunmaz ve cezae bulunursa, zekat memuru tarafından o kimseden cezaya kabul edilir ve zekat memuru bu cezae ile birlikte mal sahibine yirmi dirhem, gümüş yahut da iki koyun verir. Her kimin malik olduğu develerin zekatı bir hıkka zekat misabına ulaşır, yanında da yalnız bin türler bulunursa, zekat memuru tarafından o kimseden bin tür kabul edilir ve mal sahibi ya iki koyun yahut yirmi dil hem verir. Yine herkimin derelerinin zekatı bir bin tür zekat miktarına ulaşır, dereler içerisinde hık da bulunursa, zekat memuru tarafından mal sahibinden bu hık kabul edilir. Ve zekat memuru da mal sahibine ya yirmi dirhem yahut iki koyun verir. Yine her kimin develerinin zekatı bir bin türlerden zekat misabına ulaşır. Develer arasında bin türlerden bulunmak da bin tür mehet bulunursa o kimsede zekat olarak bin tür mehet kabul edilir. Ve sahibi bin mehet'in beraberinde ya 20 dirhem yahut iki koyun verir. 39. Koyun cinsinden zekat bağlı. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle tahsis etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu anh Enes İbni Malik'in Bahreyn'e zekat amili olarak gönderdiği zaman onun için şu kitabı yani mektubu yazmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. İşte bu Allah'ın kendi Resuluna emrettiği ve Resulullah'ın Müslümanın üzerinde takdir ve tayin buyurduğu zekat farizasıdır. Herhangi bir Müslüman'dan bu kitapta bildirilen miktarlar ve çile Zekat isterse o Müslüman bu zekatı versin. Bundan fazlasını istemezse ziyadeyi vermesin. Değerden 24 tanesinde ve bundan aşağısında koyun olarak vazip olan zekat her 5 devede bir koyundur. Değer zekatın sayısı değer sayısı 25'e erişince 35'e kadar Dişi bir bin turadın. Osultu erişince 40'a e kadar dişi bir bin 46'ya erişince 60'a kadar boğur basacak bir hıkka. 61'e erişince 75'e kadar boğur basacak bir ceza. 76'ya erişince 90'a kadar iki tane bin turadın 91'e erişince 120'ye kadar boğur basacak iki hıkka ceza vermek vacip olur. Deve sayısı 120'den fazla olunca her 40 devede bir tane bin Tulebun ve her 50 devede bir hıkka zekat verilir. Beraberinde 4 tane deveden başka bulunmayan kimseye gelince bu müsterde zekat yoktur. Ancak deve sahibi kendi isteği ile verebilir. Deve sayısı 5'e ulaşınca da bir koyun zekat vermek vacip olur. Senenin birçok günlerinde Yaylakta yürülen koyunun zekatında koyun sayısı 40 olunca 120'ye kadar bir koyundur. 120'den ziyade 200'e kadar 2 koyun, koyun sayısı 200'den fazla olursa 300'e kadar 3 koyun, koyun sayısı 300'den fazla olunca her 100 koyunda 1 koyun zekatı vardır. Bir kimsenin de yayılır koyunu 40'tan. Bir koyun noksan olursa bu noksanın koyunda zekat yoktur. Ancak koyun sahibi isterse kendiliğinden mafile olarak verebilir. 200 dirhem gümüşte de onda birinin dörtte biri yani hırsta bir miktar zekat vaciptir. Gümüş miktarı 90 dirhemden başka olmazsa bunda da zekat yoktur. Ancak gümüş sahibi isterse kendiliğinden nafile olarak verebilir. 40. bab. Zekatta, zekatta malın yaşlısı, ayıptlısı, gel hayvanı alınmaz. Ancak zekat mevzusunun bunlardan almak dilemesi müstesna. Evet, İbni Malik radıyallahu anh şöyle tartış etmiştir. Evvel Bekir radıyallahu anh Allah'ın kendi Rasuluna takdirini emrettiği zekat miktarlarını, evet İbni Malik için yazdı. Şu hükmde de ondandır. Ve zekat vermekte nanın yaşlısı, ayıplısı, koç teki gibi döl hayvanı çıkarılmaz. Ancak zekat meyvelinin bunları almak dilemesi müstesna. 41. Zekatta bir yaşını bitirmiş dişi keçi oğlanın zekat olarak alınması bağlı. Ebu Hirey ve şöyle demiştir. Ebu Bekir Radiyallahu anh, eğer bunlar Resulullah'a ödeye geldikleri bir dişi oğlağı benden men eder vermezlerse Önün mem karşı muhakkak onlarla mukatele ederim dedi. Ömer radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Ebu Bekir'in bu hükmünü başka değil. başka değil. Ancak Allah'ın Ebu Bekir'in gönlünü hak etmeye, açık genişletmesi olarak gördüm ve öğrendim ki muharebe haktır. 42. bab Zekatta halkın mallarının en iyileri zekat olarak alınmaz. Ebu Mabed'den tahsis etti ki İbn Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cemel'i Yemen'e vali gönderdiği zaman ona şöyle diyordu. Ey Muaz sen kitap ehlinden olan bir kavme vali gidiyorsun. Allah'a ibadet etmek onları çağıracağın ilk şey olsun. Onlar Allah'ı tanıdıkları zaman Allah'ın onlara gündüz ve geceleri içinde beş Namaz faz kılmış olduğunu haber ver. Onlar bu namazlarda ifa ettikleri zaman da Allah'ın onlara mallarından alınarak fakirlere verilecek olan bir zekat verişkisi farz eylediğini onlara haber ver. Vesel insanların mallarının en iyilerini almaktan da sakın. 43. mal 5 deveden aşağısında zekat yoktur. Bize malik Muhammed İbni Abdurrahman Ebi Sa el-Mazini'den, o da babası, babasından, o da Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan tahdis etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bez, beş vesk miktarından aşağıda kurmada zekat yoktur. Beş ukiye yani 200 yüz dirhemden az miktardaki gümüşte zekat yoktur. En aşağı üçer yaşında beş deveden aşağısında zekat yoktur. Kırk Sığır zekatı babı. Ve Ebu Hümeyt Rahman el-Sayyid radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemin olsun ben sizden herhangi bir kimsenin gövülmesi olan sığır ile Allah'ın huzuruna gelişini muhakkak tanırım buyurdu. Bu gari hival yerine cin ve hemze ile Cuar dahi denilir. Tecevü ile sığırın gibi sesinizi yükseltirsiniz demektir. Ebu Zer radiyallahu şöyle demiştir. Ben bir defasında peygamberin yanına vardım. O, hepsinin elinde olana yahut da kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayana diye yahut da nasıl yemin ettiyse öyle yemin etti de şöyle buyurdu. Yereleri yahut yahut koyunları olup da bunlardaki Allah haklarını ödemeyen herkese Muhakkak kıyamet günü bu hayvanlar olabilecekleri en iyi ve en semiz halleriyle getirecekler de ayakları ve sahiplerini çiğneyecek boynuzları ya da onlara toslayacaklardır. Bütün insanlar arasında hüküm oluncaya kadar o sürülerin sonları her geçtikçe ön tarafları tekrar o adamın üzerine döndürülecektir. Bu hadisi bu Kayır Ebu Salih Zevkan'dan Deklam'dan, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber'den rivayet etmiştir. 45. Yakınlara yani hısımlara verilen zekat babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hısımına veren için ecir vardı. Hısımlık ezir, sadaka eziri buyurdu. Bize Malik Abdullah İbni Ebi Talha oğlu İshak'tan haber verdi. O Enes İbni Malik şöyle derken işitmiştir. Ebu Talha, Medine'de hurmalık mal en Ensar'ın en zenginiydi. Kendisine malların en nesi Beylüha denilen bostanı idi. Beylüha, meçidin karşısındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gider ve onun içerisindeki güzel sudan içerdi. Eve dedi ki, siz şu sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcayınca asla iyiliğe ermiş olmazsınız. Terle infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilicidir. Ağrı İmran suresi 92. ayeti inince Ebu Talha kalkıp doğru Resulullah'a geldi ve Ya Resulullah şüphesiz çok mübarek ve yüce olan Allah siz sevdiğiniz şeylerden harcayınca yakından asla iyiliğe erişmiş olmazsınız buyuruyor. Bana malımın en sevgili olanı ise Beyrüha'dır. Beyrüha Allah için sadakadır. Bu sadakanın hayrını ve onun Allah katında bir ahiret aldığı olmasını ümit ediyorum. Ya Resulallah bu bostanımı Allah'ın sana gösterdiği münasip cihete koy, sarfet et dedi. Evet dedi ki bu söz üzerine Resulallah ne hoş işte kazanslı bir maldır. İşte kazanslı bir maldır. Ben senin söylediğin sözü işitmişimdir. Ben bu bostanı yakınlarına tats etmene uygun görürüm yakınlarına tahsis etmene uygun görürüm buyurdu. Ebu Talha da Resulallah ben senin arzun gibi yaparım dedi ve Ebu Çalha Beyruhay'ı yakınlarını ve amcaoğulları arasında taksim etti. Bu hadisi rivayet etmekte rahmen Abdullah İbni Yusuf'a mütabat etti. Yahya İbni Yahya ile İsmail İmam Malik'ten gelen rivayette Rabih yerine Raif lafzını söylemiştir. Bana Zeyd İbni Eslam, İyad İbni o da Ebu Said El-Hudri radiyallahu haber verdi. O şöyle demiştir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kurban yahut Ramazan bayramında namazgaha çıktı. Sonra namazdan ayrılıp insanlara vaaz ve onlara sadaka vermekle emretti. Ey insanlar sadaka veriniz buyurdu. Akabinde kadınların yerine uğradı. Ey kadınlar topluluğu sadaka veriniz. Çünkü ben siz kadınları cehennem halkının çokluğu olarak gördüm buyurdu. Kadınlar ya Resulullah. Ne sebeple kadınlar halkının çokluğu olmuşlardır. E, cehennem çokluğu olmuşlardır dediler. Resulullah siz lahmeti çok seversiniz. Seyircilerimize karşı nimeti kıfran yani nankörlük edersiniz. Ey kadınlar topluluğu. Ne aciptir ki kendini zapteden tam akıllı dininde ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı eksik dini hiçbir kimsenin çevip gidebileceğini görmedim buyurdu. Sonra Resulullah bu konuşmasından ayrılıp evine döndüğünde i̇bn Mesud'un karısı Zeynep'e gelmiş yanına girmeye izin istiyordu. Ya Resulullah şu izin isteyen kadın Zeynep'dir denildi. Resulullah Zeynep'lerin hangisidir diye sordu. İbn Mesud'un kadınıdır diye cevap verdi. Resulullah, evet, ona izinlerimiz buyurdu. Ve Zeynep'e izin verildi. Zeynep, Allah'ın peygamberi, sen bugün sadaka vermekle emrettin. Benim yanımda kendime ait bir takım giyimlikler vardır. Bunları sadaka yapmak isterim. Fakat İbn Mesud kendisinin ve oğlunun sadaka vereceğim kimselerden daha ziyade sadakaya müstahak olduklarını iddia ettiğine buyurursun dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn doğru söylemiştir. Koca ve oğlun sadaka vereceğin kimselerden daha ziyade sadaka'ya layıktır buyurdu. 46. 46. Ban. Müslüman üzerine atı için sadaka yani zekat vermek yoktur. Ebu Gureyve radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kişi üzerine atı için ve kölesi için sadaka zekat vermek vacip değildir buyurdu demiştir 47. bal Müslüman üzerine kömesi için sadaka yani zekat verme vücudu yoktur bize Hüseyin İbni Irak İbni Malik babası Irak İbni Malik'ten o da Ebu Hureyre'den tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kişi üzerine kölesi ve atı hususunda sadaka yani zekat vermek yoktur buyurmuştur 48 Yetimlere Sadaka Vermek Babı Bize Ata İbn-i Yeser etti. O Ebu Said el şöyle tahdis ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde minder üzerine oturmuştu. Biz de onun etrafına oturmuştuk. Bu Hazreti Peygamber benden sonra dünya çiçeğinden yahut da ziynetinden önümüze açılacak nimet bollukları Hayat sahneleri sizin için korkmamakta olduğum şeylerdendir buyurdu. Bunun üzerine sahabilerden bilir, Ya Resulallah, hayır ve nimet, ve nefsedet getirir mi ki korkuyorsunuz diye sordu. Peygamber vahiy bekleyerek bir miktar süküt sık etti. O soran kimseye sahabiler tarafından, Senin şanın nedir peygambere sual soruyorsun, Halbuki o sana kelam söylemiyor derildi bu sırada peygamber üzerine vahiy indirilmekte olduğunu gördük. Ravi Ebu Said'e dedi ki, peygamber dökmekte olduğu bol terleri alnından sildi ve soğan soran kimseyi över bir eda ile soran nerededir diye sordu. Ve sonra şöyle buyurdu. Hakikaten hayır ve nimet şer ve mevsedet getirmez fakat sebep olabilir. Baharın Bitirdiği otlardan zehirli bir kısmı vardır ki o yiyeni öldürür yahut da ölüme yaklaştırır. Ya, lakin yeşil ot böyle değildir. Onu otlayan hayvan ölüm tehlikesinden korunmuştur. Bu hayvan o yeşil otu yer. İki böyre şişinceye kadar güneşini karşılar. Kolayca fışkısını çıkarır, işer genişler, yine bol bol yer. İşte bu dünya malı o yeşil ot gibi çekicidir, tatlıdır. Bu nimetten miskine, yetime vatanından ayrı düşmüş yolculara sadaka veren zengin Müslüman ne hayırlı kişidir. Ravi ihtiyaç ederek yahut peygamberin buyurduğu gibidir. Şu muhakkak ki haksız, haram mal toplayan hızlı kimse de daima yiyen bir türlü doymayan obuz gibidir. Kıyamet gününde bu mal kendi sahibinin cemziliğine şahit olacaktır. 49. Kadının kocaya ve himayesinde bulunan yetimlere zekat vermesi babı. Bunu yani kocaya ve yetimlere zekat vermeyi Ebu sahip peygamberden olmak üzere söyledi. Bize El-Ameş tahsis edip şöyle dedi. Bana Şakik Amr İbni Haris'ten o da Abdullah İbni Meşik'ten kadını Zeynep'ten tahsis etti. Ameş dedi ki ben bu hadisi İbrahim İbn Yezide söyledim. İbrahim de bana Ebu Ubeyde Amr İbn Abdullah İbn Mesut'ten o da Amr İbn Haris'ten o da Abdullah'ın kadını Zeynep'ten müsavi olmak olarak bu hadisin benzerini tahsis ettir. Zeynep şöyle demiştir ben mesut'teydim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm ki o kadınlara verir ki kendi ziymetlerinizden olsun sadaka veriniz buyurdu. Zeynep ise hem kulesi Abdullah hem de kendi himaye ve terbiyesinde bulunan bir takım yetim yetimleri infak ediyordu. Zavrı dedi ki Zeynep Abdullah'sın sen Allah'ın elçisine benim sana himayede bulunduğu, bulunan himayemde bulunan yetimlerine nafaka vermekliyim. Benden sadaka yerine Kâfi gelir mi? Soru ver dedi. Abdullah Allah elçisine sen kendin sor dedi. Zeynep de dedi ki bunun üzerine ben bayram günü peygambere gittim. Kapıda ensardan bir kadını bekler buldum. Onun hicreti de benim gibi idi. Bilal yanımıza geldi. Biz her birimiz Bilal'e peygambere sor. Benim kocama ve himayemde bulunan yetimlerin nafaka vermekliyim. Benden sadaka olarak yeter mi? Sadaka vermiş olur muyum? Dedik ve bu esnada Bilal'e bizim isimlerimizi peygambere haber verme diye tembih ettik. Bilal içeri girdi ve peygambere sordu. Bunu soranlar kimdir? Dedi Resulullah. Bilal zeynettir dedi. Resulullah zeynetlerin hangisidir diye sordu. Abdullah'ın kadınıdır dedi. Resulullah evet ona iki ezil var. Biri sınlık yani sınla ilgilenme ömrü sadaka eclidir buyurdu bize Abde İbni Süleyman Hışam'dan o da babası Urve İbni Beyir'den, o da Ümmü Selemen'in kızı olan Zeynep'ten tartış etti Zeynep şöyle demiştir Ümmü Selemen dedi ki ben ya Rasulullah, ölen kocam Ebu Selemen'in çocuklarını infak etmemden dolayı bana ezil sevap var mıdır onlar benim de da diye sordum. Resulullah bu çocuklara infak et. Senin bu çocuklara verdiğin lafakanın ezil vardır buyurdu. 50. Yüce Allah'ın sadakanın ancak kölelere, esirlere, borçlara, Allah yolunda harcamaya mahsustur. Suresi 60. ayet kavli babı. İbni Abbas'tan kişi kendi malının zekatından köle azap eder ve Fars yapması için fakire atiye verir dediği olur. Hasan Basri, kişi babasını satın alırsa caiz olur. Mücahitlere ve haç yapmayana atiye verir dedi. Sonra sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, sadaka üzerine memur olanlara, kalpleri alıştırmak isteyenlere, Köylere, esirlere, borçlulara, Allah yolunda yolculara mahsustur. Terbes suresi 60. ayetini okudu. Bu sekiz harcama yerinden hangisine verirsen zekatı ödemiş olursun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ahalit zırhlarını Allah yolunda vakfetmiştir buyurdu. Ebu Las, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri haç için zekat develeri üzerine yüklenir dediği zikri olur bize Ebû Zinat el-Areç'ten o da Ebu Hureyla'den tartış etti. Ebu Hureyla radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadaka yani zekat ile emrettiği Kendisine İbnü Cemil, Halid i̇bn Velid ve Abbas İbn-i Abdülmuk men edip vermediler denildi. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu. İbnü Cemil zekat vermekten nasıl çekinebilir ki? O fakir iken Allah Resulü onu zengin etmiştir. Halide gelince, siz halitten zekat istemişti ona zulme diyorsunuz. Halit zırlarını vakretmiş ve halp alet ve gereçlerini Allah yolunda cihat için hazırlamıştır. Abbas İbn Abdülmuttabide gelince, o Allah'ın elçisinin amcasıdır. Zekat ona vaciptir. Abbas'ın zekatı zamanından. ...evvel bir beraber verilmiştir. Bu hadisi Abdurrahman İbni Ebu Zilad babası... ...Ebu Zilad'den rivayet etmekte... ...şu ayda mutabah etmiştir. Megazi i̇mam Muhammed İbni es İshak... ...Ebu Zilad'dan yaptığı rivayeti... ...sadaka lasti zikretmeden... zekat babasının borcudur. Bununla beraber bir misli daha... Geç bir senenin borcu vardı şeklinde söylemiştir. İbn-i de bana el-Ares'ten bunun üzerine yani sadaka lafzı olmadan İbn-i rivayeti gibi tahdis edildi demiştir. 51. İstemekten sakınıp geri durmak baban. Ebu Said el-Hudri anh o şöyle demiştir. El-Sar'dan bazı kimseler, Resulullah'tan sadaka istediler. Resulullah da onlara verdi. Sonra bunlar yine istedi. Resulullah yine verdi. Nihayet yanındaki mal tükendi. Akabinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka malından yanında mevcut olan şeyleri sizlerden asla saklamam. Kim dilenmekten sakınmak isterse Allah o kimseyi üffetli kılar. Kim halktan istiğna eder Allah onu zengin kılar. Kim sabretmek isterse Allah ona sabır ihsan eder. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve sabırdan daha geniş bir nimet verilmemiştir. Bize Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Ares'ten, o da Ebu Kureyri'den olmak üzere haber verdi ki Resulullah şöyle buyurmuştur. Nefsin yedinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz ipini alıp sesine odun toplaması bir kimseye gidip de ondan sadaka istemesinden elbette daha hayırlıdır. O isteyeceği kimse kendisine ya verir yahut da vermez. Her iki halde de alçaklık vardır. Bize Hişam babası Urveden, o da Ezzubayir İbnu i Avvam radıyallahu anh'dan tahsis etti. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur sizden biriniz o alıp da arkasında odun demeti getirmesi, akabinde bu demeti satması, bu kazancından dolayı Allah'ın onun yüzünü alçalmaktan koruması, elbette ki bu kimse için insanlardan istemekten daha hayırlı ve şereflidir. O insanlar ona ya verirler yahut vermezler. Hakim İbn-i Hizam anh şöyle demiştir. Resulullah'tan atiye istedim, o bana istediğini verdi. Sonra yine istedim, bana yine verdi. Sonra üçüncü defa yine istedim, bu defa da bana verdi. Bundan sonra şöyle buyurdu, ey hakim, şüphesiz bu dünya malı sanki yeşil renkli, yenesi tatlı bir meyvedir. Her kim bu malı nefis, felagatıyla hırsız alırsa, o mal kendisini bereketli ve meymenetli kılınır. Her kim bu nefis hırsıyla alırsa bu mal alan kimse için bereketli ve şerefli olmaz. O ihtiraslı kimse doymazlık hastalığına tutulmuş bir obur gibidir. Ki daima yer bir türlü doymaz. Yüksek ev el, alçak evden hayırlıdır. Hakim dedi ki, ben Ya Resulallah seni Hak Peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben şu dünyadan ayrılıncaya kadar senden başka hiçbir kimsenin malından bir şey alıp eksiltmem dedim. Rabi dedi ki hakikaten Ebu Bekir radiyallahu anh Beytülmaz'daki hakkını vermek için hakimi çağırdı. Fakat hakim Ebu Bekir'in bu ikizamını kabul etmekten çekinirdi. Sonra Ömer de hakkını vermek için onu davet etmiş. Hakim ondan da herhangi bir şey kabul etmekten çekinmiştir. Bundan sonra Ömer sahabelerin huzurunda Ey Müslümanlar topluluğu Ben sizlere hakim üzerine şahit yapıyorum ki Ben Haleci ve malından tayin edilmiş olan Hakkımı kendisine Arz ediyorum Fakat o Hakkını almaktan çekiniyor Dedi ve hakikaten hakim Resulullah'tan sonra ta vefat edinceye kadar Hiçbir insanın malından alıp eksiltmemiştir. 52 Allah her kime kendisini istemesi ve nefis ihtirası olmadan bir şey ihsan ederse o kimse bu ihsanı kabul etsin babı. Ve zenginlerin mallarından mallarında isteyen fakir ve fakirin de ifletinden dolayı istemeyen yoksulluğunda bir hakkı vardır. Evliya Söneti 19. ayet. Umer yolu Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ömer'den işittim o şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bazı bazı Beytülmaz'dan gazilik bahşişi verildi. Ben de sen bunu benden daha muhtaç olan bir fakire verildim. Resulullah da sen bunu al, sen hırslı bir kimse olmadığında isteye, isteyen de bulunmadığın halde bu maldan sana bu surette bir şey geldiği zaman sen o malı al. Bu sıfat. Üzere olmayan yani kendi gelmeyen ve nefsinin kendisine meylettiği bir malın arkasından da nefsini koşturmak buyurdu. 53. Bir ihtiyacı kapatmak için değil de mal biriktiğini çoğaltmak için insanlardan isteyip dileme kimse babı. Ben Abdullah İbni Umer radiyallahu anh'dan işittim. O şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bazı haris, yüzsüz kimse hiç durmadan daima insanlardan ister. En sonra kıyamet gününde bu yüzsüz kimse yüzünde bir et parçası olmadan Arasat meydanına gelir. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet gününde güneş insanlara o kadar yaklaşır ki hatta dökülen tez insanın boyunla kulak arasına erişir. İşte insanlar bu elemli vaziyette bulundukları sırada evvela Adem'den, sonra Musa'dan, sonra Muhammed'den imdat ve şefaat isterler. Ve Leis İbni Sa'd'ın katibi Abdullah İbni Salih söyle ziyade etti. Bana El-Leis etti, bana İbni Ebî Cafer tahdis etti. Rasulullah halk arasında hüküm ve kaza olunması için şefaat eder. Bunun için ilerler nihayet hacet kapsının halkasını tutar. İşte o günü Allah Teala Resulü'ne makamı Mahmud ihsan eder. Bu lütuf ve telavetten dolayı mahşer halkının hepsi Muhammed'e hamd edip önerler. Ve Allah şöyle dedi. Bana Vahib en numan İbni Rashid'den o da Zuhri'nin kardeşi olan Abdullah İbn Müslim'den o da Hamza'dan tahsis etti. Hamza İbn Ömer'den, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istemek hakkındaki bu hadisi işitmiştir. 54. Yüce Allah'ın onlar insanlardan yüzsüzlük edip bir şey istemezler. El-Bakara 273. ayet kavli babı ve kişiyi istemekten men edeceği zenginliğin miktarı ne kadardır ve bu hususta peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lakin hakiki misin kendini geçindirecek şeyi bulunmayandır. Kaldı ile Yüce Allah'ın şu kalbi vardır sadakalar Allah yolunda kendilerine vakfetmiş fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya muktedir olmazlar hallerini bilmeyen ifret ve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 ben Ebu Hureyli'den işittim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Halkın kendisine bir iki lokma, bir iki hurma verdiği dilenci makulesi kişi, piş, miskin değildir. Lakin hakiki miskin, kendini geçindirecek şeye malik olmayan ve istemekten hayal eden yahut da insanlardan yüzsüzce istemeyen iffetli nezik kimsedir. Eşşabi şöyle demiştir. Bana El-Mugure şubenin i Şube bir katibi Verrat takdis etti. Şöyle dedi. Ebu Süfyanın oğlu Muaviye El-Mugure Şube'ye bir mektup gönderip içinde peygamberden işitmiş olduğun hadislerden birini bana yaz gönder diye yazmıştır. el de Muaviye hitabenin şu hadisi yazdı. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O şöyle buyuruyordu Şüphesiz Allah sizin için Üç şeyi çirkin gördü Dedikodu malı zayi etme Ve israf etme Çok sual sormak Bize Yakup İbni İbrahim Babası İbrahim İbni Sa'd'dan O da Salih İbni Keysan'dan Tahsis etti İbni Şahb şöyle demiştir Bana Amr İbni Sa'd Haber verdi ki babası Sa'd İbni Ebu Vakkas şöyle demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri İslam'a alıştırılanlardan bir takım kimselere atiye veriyordu. Ben saatte onların içerisinde oturuyordum. Rabi saatleri giderken derken Resulullah onların içinde en çok beğendiğim kimseyi bıraktı, bir şey vermedi. Bunun üzerine ben Resulullah'a doğru kalktım ve ona gizlice falan kimseyi neden bıraktım? Vallahi ben elbette bir mümin biliyorum dedim. Resulullah bana öyle deme müslüm de buyurdu. Az bir müddet sustum sonra o adam hakkında bildiğim şeyi bana kalabey etti ve dayanamadım yine. Ya Resulullah falandan sana ne oldu ki onu bıraktın. Allah'a yemin ederim ki ben onu muhakkak mümin biliyorum dedim. Resulullah bana öyle deme müslüm de buyurdu. Zavri dedi ki ben az bir müddet daha sustum. Sonra o adamın hakkında bildiğim şey bana galebe etti de ben tekrar ya Resulallah ulan sizden sana ne oldun? Onu neden bıraktın? Vallahi ben ona elbette bir mümin biliyorum dedim. Resulullah mümin müslim de buyurdu. Yani mümin lafzı yerine müslim lafzını kullanmasını katlediyordu. ben şüphesiz ben bazı defa çok sevdiğim kimse varken onu bırakırım da başka birisine atiye veririm. Bu tercihinin sebebi bu adamın mal ile yüzü koyun cehenneme atılması endişesidir buyurdu. Ve Yakup İbni İbrahim babası İbrahim'den o da Salih İbni Keysan'dan o da İsmail İbni Muhammed'den olmak üzere söyledi ki bu İsmail şöyle demiştir ben babam Muhammed İbni Saad Ebi Vakkas'a Vaktas'tan ışıktım. O bu hadisi ediyordu ve hadisi içerisinde şunları da söyledi. Resulullah eviyle vurdu da boynum iki krek kemiğim arasını birleştirdi. Sonra ey sahat bana da şüphesiz ben bazen öyle kişiye veririm ki diye buyurdu. Ebu Abdullah el-Buhari der ki Fekub ki bu yüzleri üzere çevirdiler. Es ara 94 demektir. Mukit ben de yüzü üstü olarak Elnub suresi 22. ayet demektir. Fiil bir kimse üzerine vaki olmadığı yani lazım olduğu zaman Ekep ben Kişi yüzünü yüz üstü oldu diye ifar babından kullanırız. Fiilin bir kimse üzerine vaki olduğu yani müteddi olduğu zaman ise sülâsiden kebbehullahu nivecihi Allah onun yüzü üstü attı Yahut attın ve kebptuhu ene ve ben onu yüzü üstü attım dersin. Bana Malik İbn-i Zülat'tan, o da El-Areç'ten, o da Ebu Hureyli radiyallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fada kaçın insanlar üzerine dolaşıp bir iki lokmanın, bir iki hurmanın geri çevirmekte olduğu direnci makulesi kişi miskin değildir. Lakin kamil miskin kendini geçindirecek bir kına bulunmayan ve kendisine sadaka vermek için halkça zarurette olduğu bilinemeyen kendisi de kalkıp insanlardan sadaka istemeyen iffetli mezih kimcedir. Bize Ebu Salih Ebu Hureyri'den tahdis ettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Yemin olsun sizden birinizin ipini alması sonra sabah vakti Ebu Hureyri dedi ki şöyle buyurduğunu zannediyorum dağa gitmesi, odun toplayıp akabinde bunu satması ve bunun bedelinden yemesi, sadaka vermesi o kimse için insanlardan istemesinden daha hayırlıdır. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki Salih İbni Keysan el-Zuhri'den yaşça daha büyüktür ve Salih İbn Ömer'e erişmiştir. 55. Hurman'ın yaşken ağacı üzerinde miktarını takdir ve tahmin etmek vardı Ebu Hümeyt Es-Said anh şöyle demiştir. Biz peygamberin beraberinde Tevuk gazetesine gittik. Peygamber Vadil Kura'ya vardığı zaman kendi bahçesinde çalışan bir kadına tesadüf etti. Peygamber sahabelerine şu bahçedeki hurmayı tahmin ediniz buyurdu. Biz tahmin ettik. Resulullah onu tahmin etti. Akabinde bahçe sahibesi kadına hurma toplarken buradan ne kadar kilo hurma çıkacağını say buyurdu. Tevhüke geldiğinizde Resulullah dikkat ediniz. Bu gece muhakkak şiddetli bir rüzgar edecektir. Sakın kimse bulunduğu yerden ayağa kalkmasın. Beraberinde devesi olan devesini sıkı bağlasın buyurdu. Bu emir üzerine biz develerimizi sıkı bağladık ve hakikaten o gece şiddetli bir rüzgar isti. O sırada birisi ayağa kalkmıştı. Rüzgar onu tay sürükleyip attı. Bu sefer sırasında Eyle ki peygambere Dül Dül adlı beyaz bir katı hediye etmiş ve bir bürde giydirmişti. Peygamber de bu Melik'e deniz kenarındaki beldeleri halkı için bir emanname yazdırmıştı. Dönüşte peygamber Vadil i gelince hurmalı sahibesi olan kadına bahçen ne miktar hurma getirdi diye sordu. O Allah elçisinin tahmini vecihle on vesik getirdi dedi. Nihayet sefer heyeti Medine'ye yaklaşınca peygamber ben Medine'ye yetişmek için acele edeceğim sizler her kim benim beraberinde bir ana evvel Medine'ye varmak isterse acıla etsin buyurdu. Davi dedi ki İbni Bekkan burada bir söz söyledi ki manası şöyledir. Peygamber Medine'yi yaklaşık uzaktan görünce eliyle işaret edip işte Tabe buyurdu. Uhud'u görünce de işte dağacağız. Uhud bizleri sever biz de onu severiz buyurdu. Sonra beraber, beraberindekilere dikkat edin. Sizler ensal mahallelerinde mahallelerinin en mı haber vereyim mi? Ee, sahabeler evet haber ver dediler. Resulullah evvela Netcelal oğulları yurtları sonra Abdullah Eşhel oğulları yurtları sonra Saide oğulları yurtları yahut Haris bintu Hazret oğulları yurtları ve hülasa bütün ensar yurtlarında hayır vardır buyurdu. Ve Süleyman İbni Bilal şöyle dedi. Bana Amr sonra El-Haris'i onlar yurdu. Sonra benim sahibi de yurdu diye tahsis etti. Ve yine Süleyman İbni Bilal Saad İbni Said'den, o da Umaretçik Mugaziye'den, o da Abbas'tan, o da babası Seydik Nisad'dan şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud öyle bir dağıdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Ebu Abdullah El-Buhari der ki, üzerinde çevre ihata duvarı bulunan her bostan hadikadır. Üzerinde çevreleyen duvar çift bulunmayan hadikat denilmez. 56 Sema suyu ile yani yağmurla ve su ile sulanan yer mahsullerinde uşur. Onda bir vergi vardır. Ömer İbni Abdülaziz fazla bir şeyin yani zekat vergisi görmedi. Bana Yunus İbni Zeyd Ezruhri'den, ona da Abdullah'ın oğlu Salim'den, ona da babası Abdullah İbni Ömer'den haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sema'nın pınarlarına suladığı yahut da sulamadan kendi ince damarlarıyla su emip yetirmiş olan mahsullerde uşur. Yani onda bir dekat vergisi. Kuyulardan kova ve dolaplarla, sulamanlardan ise 20'de bir dekat vergisi vardır. Ebu Abdullah, Ebu Hadis şöyle dedi. Bu hadis evvelki Ebu Said hadisinin tefsiridir. Çünkü Ebu Said hadisinde onda bir yahut da 20'de bir diye bir kutuplama yapamamıştır. Ravi dedi ki hari bu hadis sözüyle i̇bn Ömer'in Sema'nın soladığı nasullerde onda bir zekat vardır hadisini kastırıyor. Peygamber bu i̇bn Ömer hadisinde onda bir yahut da yirmide bir vacip olanı beyan edip miktarı tayin etmiştir. Sıkadan gelen ziyade ise kabul edilmiştir. Müfessir yani has olan Nıbhem yani am olan üzerinde hükmeder. Yani onu tahsis eyler. Ziyade güvendir ve raviler rivayet ettiği zaman makbuldur. Nitekim Elfal i̇bn Abbas Peygamber Fatih günü Kabe'de namaz kılmadı diye rivayet etti. Bilal ise Peygamber oyun gün Kabe'de namaz kılmıştır dedi. Neticede Bilal'in sözü alındı Fadl'ın hadisi bırakıldı 57. Bak, beş 5 vesk Yani bin kilodan az mahsulde Sadaka yani zekat yoktur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur 5 vesk'ten daha az olan mahsulde zekat yoktur. En küçük üçer yaşında olan beş deneden azında zekat yoktur. Beş ukiyeden daha az miktarda olan gümüşte zekat yoktur. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. Bu hadis bundan önce geçen babta zikredilen İbni Ömer hadisinin tefsiridir. Çünkü İbni Ömer hadisinde nisap miktarı beyan edilmediği için şimdi Ebu Said el hadisinde Beş veks, veks miktarından az olan mahsulde zekat yoktur buyurulmuştur. İlimde ise ebedi olarak sağlam tespit edici ravilerin getirdiği yahut beyan ettikleri ziyade alınır. 58. Hurma zekatının hurmalar olgunlaştığı zaman ağaçlardan kesilip değiştirilmesi sırasında alınması ve küçük çocuk serbest bırakılır da zekat hurmasına dokunur mu babı? Ebu Hureyre radiyallahu şöyle söyle demiştir. Hurmaların kesilip devşirmesi sırasında Resulullah'a zekat hurması getirildi. Şu biri hurmasıyla gelir o biri de hurmasından gönderildi. Nihayet bu hurmalar Resulullah'ın yanında harman gibi tınas olurdu. Bir kere Hasan ile Hüseyin bu hurmalarla oynarken çocuklardan biri Hasan İbni Ali ağızının bu saraka hurmasından bir tane alıp ağzına koydu. Resulullah o çocuğa şöyle bir baktı. Zeki çocuk hemen hurmayı ağzından çıkardı. Bunun üzerine Resulullah "Sen Muhammed ailesinin sadaka yemediklerini bilmedin mi?" buyurdu. 59. Kim meyvelerini, yahut meyveli hurma ağaçlarını, yahut ekimini, arazisini yahut ekimini onda bir veya sadaka yani zekat vacip olduğu hazır. Satar da bu sattığı mahsulden dolayı kendisine tavuk etmiş olan zekat borcunu başka malından öderse yahut sadaka yani zekat vacip olmadığı halde mahsulluğu satarsa bu satışı caiz olur bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağaç üzerindeki meyveleri afetlerden salah'a ulaştırmaları, ulaşmaları meydana çıkıncaya kadar satmayınız kavli babı. Buhal dedik ki melek peygamber meyvelerin salahı meydana çıkmasından sonra satıp alınmasını hiç kimseye men etmemiş ve yine meyvelerin salahı meydana çıkıncaya kadar sözü Umumi olduğundan dolayı kendisine zekat vacip olanı zekat vacip olmayandan ayırıp hususileştirmemiştir. Bana Abdullah i̇bn Dinar haber verip şöyle dedi. Ben i̇bn Umer Ömer radiyallahu aleyhi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salahın meydana çıkıncaya kadar meyve alımını satımını nehyetti dedi. i̇bn Ömer meyvelerin Salahı'nın mahiyeti sorulduğu zaman olgunlaşıp afete uğraması ihtimalinin gitmesine kadar demektir. Bana Halid İbni Yedid, Ata İbni Ebi Rebahtan, o da Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyvelerin olgunlaşıp salahları meydana çıkıncaya kadar alım satımlarını nehyetmiştir. Bize Kuteybe İbni Said Malik'ten, o da Humeyd et Ettavir'den, o da Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan tahsis etti ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma kolunu ilha denilen alacalanma devresine girinceye kadar hurma satışı ney yetti. İlha devrine girinceye kadar demek kızarıp renklenince yani alacalanıncaya kadar demektir. 60. bab Sadaka yani zekat veren kimse vermiş olduğu sadaka bedel ödeyerek satın alabilir mi? Sadaka verilen kimsenin kendisine sadaka edilen malı, verenden başka birisine satması ise dini, satmasında ise dini bir mahsur yoktur. Çünkü peygamber gelecek hadiste ancak sadaka verilen kimseyi hasleten verdiği sadakasını satın almaktan nehyetmiş, bundan başkasını nehyetmemiştir. Abdullah ibn i Ömer radiyallahu anh şöyle tartış etti. Ömer İbni Hattab Allah yolunda cihat için bir kimseye bir at sadaka etmişti. Sonra o ata satılır halde tesadüf etti ve o atı bedel ödeyip satın almak istedi. Sonra peygambere geldi de bu meselede peygamberin emrini öğrenmek istedi. Peygamber kendisine sadaka ettiği atına artık bir daha dönme buyurdu. İşte peygamberin bu ne sebebi ki Abdullah İbni Ömer sadaka vermiş olduğu herhangi bir şeyi tekrar mülkiyetine girmesi için satın almak üzere kimseyi bırakmazdı. Ancak o şeyi sadaka etmek için bırakırdı. Esnem şöyle demiştir. Ben Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'a işittim şöyle diyordum bir kere yaya bir mücadele Allah yolunda cihat etmesi için bir at üzerine yüklemiş. Yani atı ona vermiş Edim. At kendi tasarrufunda bulunan bu zat ata bakmayarak zahirle atı değerini zayi ettirdi. Bu sebeple ben o zat bu hayvanın ucuz bir fiyatla satar zannederek ondan satın almak istedim. Bu düşüncemi peygambere sordum. Peygamber bu atı satın alma. Sana bunu bir dirhem karşılığında da Mesela artık yapmış olduğun sadakandan bir daha dönme. Çünkü sadakasına dönen kişi kustuğu mesleği tekrar yemeğe dönen bir benzer buyurdu. 61. Peygamber ve ailesi hakkında sadaka konusunda zikreden olan şey yani hanamlık babı. Bize Muhammed İbni Ziyad tahdis şöyle dedi. Ben Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan işittim şöyle dedi. Ali oğlu Hasan radiyallahu anh, sadaka hurmasından bir hurma alıp ağzına koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ağzındaki bu hurmayı dışarı atması için kaka kaka dedi. Ve De, sonra sen bizim sadaka yemez olduğumuzu şuurunu yerleştirmedin mi buyurdu. 62. Peygamberin zevcelerinin azatlı kölelerine verilen sadakanın hükmü bağlı. İbn-i Abbas söyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunu ölmüş buldu. Bu koyun müminlerin anası meymunların azatlı cariyesine sadakamalından verilmiş Peygamber bu koyunun derisinden faydalanmış olsanız ya buyurdu. Bu koyun ölmüştü dediler. Ölü hayvanın ancak etini yemek haram oldu buyurdu. El Esvet İbni Yezid Ayşe radiyallahu anh'dan tartışsetti. Ayşe radıyallahu anh Berile'yi azap etmek için efendileri olan Benuhila'dan satın almak istedi. Efendileri de Berile'nin velası yani hükmü hısımlık ve mirası kendilerine ait olmak şartıyla muvaffakat etmek istediler. Ayşe bu meseleyi Peygamber'e zikretti. Peygamber Ayşe'ye Berile'yi satın al, Vela ve velaside gelince Vela ancak azap edene aittir buyurdu. Ayşe dedi ki bir kere peygamberin huzurunda belireyi hediye edilmiş bir parça et getirildi. Belireye hediye edilmiş bir parça et getirildi. Ben bu et azaplı belireye sadaka edilmiş olan ettir dedim. Bunun üzerine peygamber bu et belireye sadakadır. Bize de hediyedir buyurdu. 63. Bak sadaka tahavul ettiği yalnız sadaka olmaktan çıktığı zaman Ümmü Atiye Müseyde Ensali'ye şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanına girdi de yalnız da bir şey var mıdır diye sordu. Ayşe hayır bir şey yoktur. Yalnız senin Müseyde'ye göndermiş olduğun sadaka koyundan Müseyde'nin bize gönderdiği bir parça et vardır dedi. Bunun üzerine Peygamber o sadaka muhakkak yerine ulaşmıştır buyurdu. Bize şube katadı. O da ona da Enes, o da Enes'ten takdis etti. Enes şöyle demiştir. Peygamberin huzuruna beri ve sadaka edilmiş bir et parçası getirildi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o et diri sadakadır. Diri ise bize hediyedir buyurdu. Ebu Davud et tayarisi şöyle dedi. Bize şu ve Katade'den haber verdi. Katade, Enesler o da peygamberden işitmiştir. 64. Fark kılınmış olan sadakanın zenginlerden alınıp her nerede bulunursa fakirlere verilmesi babı. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebeli Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Muaz şüphesiz sen kitap ehli olan bir kavme gideceksin. Onların yanına vardığın zaman onlara La ilahe illallah ve enne Muhammede Rasulullah. Allah'tan başka hak ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir dostluğuna şahadet etmelerine çağır. Eğer onlar buna şahadet etmekte sana itaat ederlerse bu sefer onlara Allah'ın kendilerine her gün ve gecede beş namaz fark kıldığını haber ver. Eğer onlar bu beş namazda sana itaat ederlerse, bu sefer Allah'ın kendilerine bir zekat fark olduğunu, bu zekatın zenginlerden alıp fakirlere verileceğini onlara haber ver. Bu zekat içinde sana itaat ederlerse, sahipleri yanında en kıymetli olan mallarını zekatman olarak almaktan sakın ve vazumun kötü duasından daha çok çekim. Çünkü mazlum ile Allah arasında duanın kabulünde hiçbir engel yoktur. 65. İmamın yani devlet başkanının veya onun yerinde bulunan yüksek idare adamın sadaka sahibi lehine sanat ve dua etmesi ve Allah'ın şu kavli babı. Onların mallarından sadaka al ki bunlar kendilerini temizlenmiş, bununla onları bereketlendirmiş olmasın ve Olasın. Ve onlara dua et. Çünkü senin dua etmen onlar için su külmettir. Tövbe söylese ayet. Abdullah İbni Ebi Efva Evfar radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat zekatlarıyla geldi. Geldikleri zaman ya Allah Fulan ailesine salat et. Yani rahmet ve mağfiret ihsan eyle diye dua eder Babam Ebu Elfa sadakasıyla geldiğinde Ya Allah Ebu Elfa ailesine rahmet eyle diye dua buyurdu. 66 Denizden çıkarılacak şeylerin zekat vergisine tabi tutulup tutulmayacağı babı. Ve İbn-i Abbas anh Amber madem çenz değildir o denizin kıyıya attığı bir şeydir demiştir. El Elhasen Elbasri'de Amber'de ve incide yani 5'te 1 nispetinde vergi vardır demiştir. Buhari Hasan Basri'nin bu sözünü reddetmek sade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5'te 1 vergiyi ancak madenlerde vacip kılmıştır. Yoksa suda evde edilecek balık amber, inci gibi şeylerde 5'te 1 zekat vergisi yoktur dedi. Ve Erleis İbni Sa'd şöyle dedi. Bana Cafer İbni Rabiha Abdullah İbn-i o da Ebe Hureyre radiyallahu etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, oğullarından bir kimse kendi kalmi fetlerinin bazısından kendisine ödüç olmak üzere bin dinar vermesini istedi. İstediği bu zat parayı ona belli bir vade ile Özünç verdi. Parayı alınca deniz seferine çıktı. Nihayet parayı müadında göndermek istedi. Fakat bir vapur bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası aldı. Odunu oydu. İçine bin dinar ile bir mektup koydu ve Allah'ın sahibine ulaştırdığı denize attı. Özünç veren kimse de borçlu zamanında gelir ümidiyle deniz kenarına çıkmıştı. Sahilde bir odun parçasıyla karşılaştı odunu ailesinin evde yakması için aldı. Ravi Ebu Hureyre hadisin geri kalanını tamamıyla zikrettikten sonra özünç veren ile odun parçasını kesip kırınca bin doları buldu diye rivayet etmiştir. 67. Bap Zikaz'da beşte bir nispetinde vergi vardır. İmam Malik İbni Enes Muhammed İbni İdris Eşşafi Zikaz cahiliyet devrinde bir yere gömülen hazimelerdir. Bunların keşf olunanlarında az olsun, çok olsun beş devir nispetinde vergi vardır demişlerdir. Buhari dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maden zararı hederdir. İkazda beşte bir vergi vardır buyurdu. Ve Ömer Abdul Aziz madenlerden üretilen cevherin her 200 dirheminden 5 dirhem vergi almıştır. Ki bu kısta birdir. Ve Hasan Basri harp diyarında bir arazide bulunan bir kazda 5'te bir vergi vaciptir. Suf ve selamet diyarı arazisinde bulunan bir kazda da zekat vardır demiştir. Ve yine Hasan Basri eğer düşman arazisinde yitik mal bulursan onu yani Müslüman'a mı düşmana ait olduğunu tahkik et. O iki şey düşmana ait ise yani düşmana ait olduğu sabit olursa bunda da beşte bir nispetinde vergi vaciptir demiştir. Ve bazı Ademoğulları ise maden tabi olduğu mali ve cebe hususunda cahiliyet definileri gibi rikazdır demiştir. Buhari dedi ki çünkü maden işletip de ocaktan cevher çıkarmaya başlayınca erkeze madenu maden zikaza yani cevher vermeye başladı denir. Bazı adem onları da oğullarına denildi ki bir kimseye bir mal hibe edildiğinde yahut birisi çok para kazandığında yahut meyve adının mahsulü bol olduğunda de sen maden buldun deniliyor ve bundan başka beşte bir derecesinde vergi mi alınır? Sonra bu görüşün sahibi bazı oğulları tevhata düştü de madeni gizlemesinde ve beşte bir zekatın vermemesinde bez yoktur demiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayvanın cinabı ve zarar, hiberdir. Kuyu zararı da hiberdir. Maden zararı da hiberdir. Yani kazımları lazım gelmez. Bir kazda gömülü mal beşte bir misafetinde vergi vardır. 68 Yüce Allah'ın sadakalar, zekat içinde çalışan memurlar içinde bir hakkı. Tevbe suresi 60. ayet kavli ile zekat memurlarının devlet başkanı olan imam huzurunda hesaba çekilmeleri babı. Ebu Hümeyt es radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Esed kabilesinden İbn-ül Lütbiye bir kimseyi Süleymoğullarının sadakalarını toplamak üzere memur tayin etmişti. i̇bn Lut bir ye vazifeden geldiği zaman Resulullah onu hesaba çekti. 69. Sadaka bevelerini ve sütlerini sırf yolculara tahsis edip o yolda kullanılmaları babı. Bize kata de Enes radıyallahu anh'tan tahsis etti ki o şöyle demiştir. Urayna kabilesinden bedeli bir takım insanlar mide ağrısına tutuklarından tuttuklarından dolayı Medine'de ikamet etmek istemediler. Resulullah bu kimselere sadaka develerinin bulunduğu yere gitmelerine develerin sütlerinden ve beylülerinden içmelerine ruhsat verildi. Bunlar oraya gittiler. İyileşince de oradaki çobanı öldürdüler ve develeri sürüp götürdüler. Bu haber Medine'ye ulaşınca Resulullah bunların arkasından bir mıhreza yolladı. Akabinde yakalanıp Medine'ye getirildiler Resulullah bunların suçlarına göre ceza olarak ellerini ayaklarını kestirdi gözlerini oydurdu ve hal ve taşlığını terk etti de ölünceye kadar orada taşları kemirdiler bu hadisi Enes İbni Balik rivayet etmekte Ebu Kılabe et Ettavil ve Sabit Elbunani Katede'ye mutabak etmişlerdir 70. İmamın sadaka dövelerini kendi elleriyle damgalayıp, damgalayıp alametlemesi babı. Enes i̇bn Malik radiyallahu anh tartış edip şöyle dedi. Ben bir kuşluk vakti kardeşim Abdullah i̇bn Ebi Tavha'yı bir çiğnem yapıp çocuğun ağzını parmağıyla çalması için Resulullah'a götürdüm. Resulullah Resulullah'a bir davar ağırlığında, ağırlığında rast geldim. Elinde hayvan dağladıkları demir aleti vardı. Bu aletle sadaka döverlerini damgalayıp alametliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahman olan Allah'ın ismiyle. bu sadakatı fitr. Fıtır sadakası batları. Bir. Futur tarakasının fazlâ babı ve Ebu Ali Rafi'nin Mihran el-Riyahi Muhammed İbni İbni Rabah, İbn Es'rin Ata İbn Ebi Reva Futur tarakasını vars görmüşlerdir. İbn Umar radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtız zekatını Müslümanlardan köle, hür, erkek, kadın, küçük, büyük üzerine Kurmadan bir saha yahut arkadan bir sağ olmak üzere farz kıldı. Bu zekatın insanların bayram namazına çıkmasından önce verilmesini emreyledi. 2. Fıtri kazakası Müslümanlardan köle ve diğerleri üzerine vacip de bağlı. Bize Malik, Nazibel, o da İbni Ömer radıyallahu anh'dan taktis ki o şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıf Müslümanlardan erkek yahut her bir dişi hür yahut köle üzerine hurmadan bir sağ yahut arkadan bir sağ olarak farz kılza. Üç Fıkıf sadakası arkadan bir sağdır Bağdur. Bir de Es-Servi Zeyd İbni eslemden o da İyad İbni İbni Abdullah'tan, o da Ebu Said Hudri radiyallahu anh'dan sahip etti ki bir sadakayı yani fıtır sadakasını arpadan bir saat olarak bir idik demiştir. Dört. Fıtır sadakası tahamdan yani buradaydan veya herhangi bir yiyecek maddesinden bir saat idi babı. Buradaki Ravi Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Biz fıtır zekatını tağımdan yani buradaydan veya her nevi yiyecek maddesinden bir saha çıkarır dedik. Yahut arpadan bir saha olarak yahut hurmadan bir saha olarak yahut ekiplerinden yoğurt kurusundan bir saha yahut da kurucundan bir saha olarak çıkarır dedik. 5. Fıtır sadakası hurmadan bir sa idi babı. Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatının hurmadan bir sağ olarak yahut arkadan bir sağ olarak verilmesinin emir buyurdu. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh takiben insanlar buğdaydan iki müddet yani yarım saha bunun denge yaptılar demiştir. Altı, fıtır sadakası kuru üzümden bir sağdır babı bu sahip El-Hudnir radiyallahu anh şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fıkıh satakasını tağımdan yani buğdaydan veya ne her nevi yiyecek maddesinden bir saha verdik Hurmadan bu bir saha yahut arpadan bir saha yahut kuruyucundan bir saha verirdik. Muayziye devlet başkanlığına geldi ve Şam'dan buğday bol gelince Muaviye Buğdaydan bir müdür, diğer hububattan iki müdür de olur zannediyorum dedi. Yedi, fıtır sadakası bayram namazından önce verilmelidir babın. Bize Musa İbni Ukbe'nin o da İbni Ömer radıyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatının insanlar bayram namazına çıkmalarından önce verilmesini emreylemiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh, Resulullah zamanında fıtır sadakasını bayram gününde her nevi tağımdan yani her nevi yiyecek maskesinden veya buğdaydan bir sağ olarak çıkarırdık demiştir. Ve yine Ebu Said arpa kuru üzüm, yoğuz kurusu hurma ise bizim adet edindiğimiz yemeğimiz idi demiştir. Sekiz, fıtır sadakasının hır kimte üzerinde de Köle üzerinde de vücubu babı ve i̇bn yap ez zuhri ticaret için hazırlanmış olan kölelerden yılın sonunda hem ticaret kıymetlerindeki zekat verilir hem de becerilerin zekatı olan fıtır zekatı verilir demiştir. i̇bn Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını yahut Ramaz'ın sadakasını erkek, kadın, hur, memluk üzerine hurmadan bir sağ arpadan bir sağ fark kılmıştır. Fakat insanlar muaviye'nin bir hitabesi üzerine yarım sağ burdayı bir sağ hurmaya denk kıldılar. Rabi Nafi dedi ki i̇bn Ömer fitr sadakasını yine hurmadan vermeye devam ederdi. Yalnız bir kere Medine ahalisi hurmaya muhtaç olmuşlardı. Hurma kıtlığı vardı. O sene hurma bulmak mümkün olmadığından i̇bn Ömer e, fıtrasını arpa ile verdi. i̇bn Ömer küçük yaşta infak ettiği kimselerin fıtralarını da verirdi. Hatta azatlıları bulunduğumuzdan bizim çocuklarımızın fıtralarını da verirdi. Yine i̇bn Ömer radıyallahu anh fıtığı sadakasını kürmettin bayram sabahı faaliyette geçen Dekat amirlerine verildi. Halbuki halk fıkıh sadakalarını bayramdan bir veya iki gün evvel verirlerdi. Dokuz, fıkıh sadakası küçük çocuk üzerine de büyük kimse üzerinde de vaciftir babı. i̇bn Ömer anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkıh sadakasını küçük büyük köre üzerine arpadan bir sağ olarak yahut hurmadan bir sağ olarak fark kıldı demiştir.